1667, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Umame'ye öğrettiği dua, evet, Hazreti Peygamber bir gün mescide girdi, baktı ki Ensardan Ebu Umame orada oturmaktadır, ey Ebu Umame, namaz vakti olmadığı bir zamanda mescidde oturduğunu görüyorum, bunun nedeni nedir, diye sordu, Ebu Umame, ben üzüntülüyüm, ey Allah'ın Rasulü, borçlarım vardır, dedi, Hazreti Peygamber, sana, söylediğin takdirde, üzüntü veren borcunun gitmesine sebep olacak bazı kelimeler öğretmiştir mi? dedi, Ebu Umame, evet, ey Allah'ın Resulü, öğret, dedi, Hazreti Peygamber, sabahladığında ve akşamladığında şöyle dua et, ey Allah'ım, hüzünden, üzüntüden sana sığınıyorum, acizlikten, tembellikten sana sığınıyorum, cimrilikten, korkudan sana sığınıyorum, borcun galip gelmesinden, kişilerin kahrından sana sığınıyorum, ben bu duayı okudum, Allah Teala benim üzüntümü giderdi, borcumu da eda etti.